محمد روهيت بالنور قينته محمد لم يزال نورا من القدم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف Muhammed معدن الانعام والحكامه مولا ينصل ل وجه سلم دائما ابدا على عذيبك غير الخط كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد Mektubat Şerife dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mektubat'taki bu itikat mektubundaki kaldığımız yer imanın artması ve eksilmesi ile alakalı Maturidi ile Eş'ari arasında burada bir nizai lafzı var. Yani görünüşte bir sanki görüş ayrılığı gibi fark ediliyor. Fakat hakikatte görüş ayrılığı yok. Ma'ruf Hazretleri ona biraz izah getirecek bu derste. Biz e, Maturidiler el iman lazi dile ankus. İman artmaz, eksilmez diyoruz. İşte Eşariler, Mâlik Şafii artar, eksilir diyor. Ya e, bu nasıl oluyor? Bu fark nereden çıkıyor yani? Buyuruyor ki ve fi ziyadetil imani ve nuksanih vade ademihi İman artar, eksilir mi? Yoksa artmaz, eksilmez mi? Bu usta ihtilafu beynel ulema'i. Âlimler arasında ihtilaf var. Ha, buna ihtilaf denir mi? Denir. Ama hakikatte ihtilaf var mıdır? Yoktur. İşte onun için Ne diyorum, Nurettin Yıldız'ın Efendim Allah Teala gökte mi? Efendim arşın üstünde mi? E, nerede falan Meselesinde Ne diyor? Ümmetin alimleri arasında ihtilaf var. E şimdi ümmetin alimleri arasında ihtilaf olması için ha, Ebu Hanife ile Şafii radıyallahu anh'a ihtilaf eder. ile Ali aralarında ihtilaf eder. Buna ümmetin alimleri arasında ihtilaf var denir mesela. Ama sen şimdi Allah göktedir diyen bir tane erişme alimi yok. Bir tane erisünnet alimi yokken Vehhabi adamlarını e, i̇bn Teymiye efendim dal mudil erwaullah alim diyor İbn Hacer'e temaz eder. Allah ona ilim vermiş ama e, bile bile onu azdırmış. Hakikaten gözünü perdelemiş diyor. İbn Teymiye'nin e, lafı ihtilaf çıkar mı? İbn -i Teymiye ulemasından sayılır mı? E o zaman ümmetin alimleri ya sen millete edecek ki sanki Allah gökzedir diyen bir ehl-i sünnet âlim var. Onun için çok sıkıntılı yani konuşmaları lafları çok tehlikeli. Bir fetvaları e, milletin itikadını bozacak. Bozuyor da. Yani ne zaman ihtilaf dersin? İşte işte böyle. Alimler arasında ihtilaf var diyor. Ama peşine Kalem-i mâmluz Hanife ve la En büyük imam Ebu Hanife anh, buyurdu ki iman artmaz ve eksilmez. Ve Kalem-i İmam Şafii radıyallahu anh yazidu enkusu. İmam Şafii radıyallahu anh, o da büyük bir alim müçteh. Eş'arilerin başını o çekiyor. Yani o eş'ari değil de o çünkü önce. Eş'ariler ona bağlı. O da buyurdu ki, iman artar eksilir. Ya nasıl artar eksilir? Şimdi velâ şekke şube yoktur ki enel imane inanmak demek. İman inanmak. عِبَارَةُ الْاَنْ تَصْرِقِنْ وَيَقِينٍ قَلْبِينٍ Nedir? Doğrulamak demektir. Ahiret var mı? Var. Bunu doğruluyor. İşte melekler var. Efendim, kitaplar var. Allah'ın gönderdiği elçiler var. Rasuller var. Ahiret günü var. Kader var. Allah'ın yazısı var. Bunları tasdik edersin. Var demek, kabul etmek demektir. Bir de kalben bunlara şüphesiz inanırsın. Çünkü iman şüphe kabul etmez. Acaba kader var mı? Acaba ahiret var mı? Yoksa dirilmeyeceğiz. Ha, bu vesvese kabiliğinden gelip geçerse bu imanı bozmaz. Hatta halis imandır. Hırsız boşa ve girmez. Şeytan da imansızla uğraşmaz. Vesvese kime verecek? İmanlıya verecek. O vesvese miyim değil. Ama bir insan ağzına bunu alıp da bir inanç olarak bu böyledir şeklinde bir bilgi gibi sunduğu vakitte bu vesveseden öteye geçer. Bu imanı bozar. İkrar ve beyana girer. Ama kalbinde kaldığı sürece geldi böyle bir vesvese geçti. Veya geçmedi fakat seni e, sinirini bozuyor, moralini bozuyor. Yani sıkıntıya sokuyor. Bu ayrı bir şey. Bu insanı e, dinden, el sünnetten çıkartmaz. Ama senin kalbinde esasen ne vardır? Tasdik ve yakın vardır. Yani amentü'ye inanıyorsundur. Mevla'nın bütün buyurduklarına hak kabul ediyorsun. Ve kalben hiç şüphesiz bunu e, tasdik ediyorsun. E, i̇man buysa ki budur. وَلَا تَصَفَرُوا فِي اِزْيَادَةُ وَنُقْسَانُوا Bunda artma, eksilme düşünemez. Neden? E, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri belli. Yeni ayet gelecek hal yok. Hadis-i şerifler belli. İtikadımızın metinleri belli. Bundan sonra ayet hadis gelmez. O halde şimdi bu inanılacak meseleler bakımından bir şey artar eksilir mi? Artmaz eksilmez. Hepsi belli. Amentü'de yediye çıkmaz. İslam şartlarda dörde inmez. O zaman artmaz eksilmez. Peki kalbinde insanın bir tasdik vardır, yakın vardır, yani şüphesiz inanç vardır. Bu artar, eksilir. E, bu da artmaz, eksilmez. Çünkü bu insan ya inanıyordur, ya inkar ediyordur. Bunun arası şüphelenmektir. Şüphelenmek e, iman değildir. Yani şüphelenene Müslüman denmez. E, o iki menzile arasında bir menzilede olmayacağına göre şüphelenen adam kafir sayılır. Çünkü iman hiç şüphe kaldırmayan yakın demek, şüphesiz inanç demektir. E sen şüpheli bir acaban varsa, vesveseyi söylemiyorum. Vesvese dışında senin hakikaten bir acaban varsa bazı zaruriyatta, itikadi konularda, e sen kafir kapsamına girersin. Çünkü iman şüphesiz inançtır. İnnemel müminûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlîsüm melem yerteabû diyor Kur'an. İnananlar ancak Allah'a, Rasûlüne, onların buyurduklarına, duyurduklarına iman ederler. Sonra da hiç şüphe etmezler buyurun. Şüphe Müslüman denmez. O zaman وَالَّذْ يَقْبَلُوا زِيَادَةَ وَنُّقْسَانَةَ فَوَدَاخِلُوا فِي zanni الظَّنِّي لَلْيَقِينِ Bir şey artmayı ve eksilmeyi kabul ediyorsa bu artar eksilir diyorsan bu şüphelenmek demektir. Zan ve tahmin demektir. Şüphesiz inanca dahil olmaz. Ne demek? Yani şüphesiz e, inançta ne artma olur ne eksilme olur. Nerede artma, eksilme olur? Zan. Düşünce, tahmin. Şüpheli, acabalı şeylerde ne olur? Bir bu tarafa ağır basar. Artma dersin. Öbür taraf yok mu acaba ahiret falan tarafı ağır basar. Buna eksilme dersin falan. Bu şüphede ki bu iman değildir. Zan ve tahmin de şüphede şüphe, şüphen artar, şüphen eksilir. Zanın Galip, zannı galip derler. Zannının bu tarafı ağır basar, bu tarafa ağır olur, galip olur. E bunlar olur ama imanda ne olmaz? İmanda efendim bu arttı veya eksildi olmaz. Çünkü bu yani Hazreti Ali Efendimiz'in ya, e, Gözümden pencere açılsa, perde kalksa cenneti cehennemi, gözümle göreceğim kadar imanım artmaz diyor. E çünkü ulaşılacak son mertebeye ulaşmış. Bir manevi, hakiki iman bunu kastediyor diye düşünüyoruz. Biz öyle yorumluyoruz ama bu da bu manada da kullanılabilir. Çünkü neden? E çünkü iman zaten şüphesiz inanmak demektir. Yakın demektir. E görse de imanım artmaz eksilmez. Çünkü neden? Görmeden de aynı inanıyordum demektir. Gâtu mâ fil babi Bu bâpta konuşulacak sözlerin özü özeti nihâti. en <gülüyor> itiyâne le'mâli salihâti yûrithu celâde hâlkel yakîn ve safâhu Salih ameller yapmak, yani namaz, oruç, hadd, zekat, zikir, Kur'an, ibadet, insanın imanının, şüphesiz inancının parlamasını ve paklanmasını, arı, arı duru olmasını gerektirir, iras eder. Ve etiyanel e'mali, gayril merdiyeti, razı olunmayan amelleri yapmak, yani içki, kumar, faiz, fuhuş falan, yükeddiruhu, <gülüyor> Şesat ranç oynamak, tavla oynamak, zar atmak, piyango oynamak vs. Onlar bu imanı yani günahlar demek istiyor. Yükettir ruhu onu bulandırır ve yüzlümü kara, karartır, zıya. Nurunu karanlığa sevk eder. Yani zıyasını azaltır, karanlığı artırır. Parlaklığını bakın. Parlaklık ve paklık başka bir şey. Bu, bu artma eksilmekle alakalı bir şey değil. Ama tabii ki Namaz kılan adamla kılmayanın imanı bir değil. 5 vakit kılandan beş vakit kılmayanın ki bir değil. Cemaatle kılandan cemaatsiz kılan ki bir değil. Tadil erken riayet edip kılandan tadil erkansız kılanı ki bir değil. Buna nasıl bir deriz? Ya nasıl yani bunların imanı bir değil? Aslında artmaz eksilmez bir ne bakımdan bir. O da aynı şeylere inanıyor. O da aynı şeylere inanıyor. Çünkü namaz kılan Müslüman olması için nelere inanması gerekiyorsa Kılmayanın da Müslüman olması için Aynı şeylere inanması gerekiyor Kılmayan ondan bir şey inkar etmiyor ki Zaten inkar etse Kılmamayı konu etmeyiz biz Kafir diyoruz niye? Çünkü e, Ahmetü'den birini inkar ettiği için Bunu namaz kılan da yapsa kafir diyoruz Beşe beş katsa kader inkar etse El er çıktı diyoruz e Çünkü neden? Bunun namaz kılmakla Alakası yok bu iman ayrı bir şey Onun için artmaz eksilmez Ama bir değil diyoruz bak şimdi şey. Art, artar eksilir bununki fazla bununki eksik demiyoruz bir değil diyoruz e bir değil ne bakıyorum bir değil ya işte bir değil bu aydın bu karanlık bu anladın mı yani anlatıyor burada iki tane ayna var birisi cilalı birisi paslı iki aynanın ikisinin de hacmi aynı gramı gramajı santimi eni boyu aynı şimdi biri Parlak ayna baktığın bakı kendini çok iyi görürsün. Biri de paslı ayna bir şey göstermiyor, çok zor bir şey belki görürsün. Ondan da bir mana çıkmaz yani. Şimdi buna ne diyebilirsin? İkisi bir değil diyebilirsin. Ne bakımdan? Ya birisi parlak biri paslı. Ama buna ne diyemezsin? Bu bundan büyük bu bundan küçük diyemezsin. Çünkü neden? Gramı gramacı aynı. Onun için buyuruyor ki. Faziyatı ve nüksanı, bhesbi etiyani âmalı salih hattı vucuttuha, rajeani ila jila ilaykin, la ila nefs ilaykin. İmanının artması eksilmesi, yani neye göre? Salih hamilleri yapıyor mu yapmıyor mu ya göre? Ya namaz kılıyor mu kılmıyor mu? İçki içiyor mu içmiyor mu? Faziyi mu yemiyor mu? E buna göre imanın artması eksilmesi, bu nereye eder Şüphesiz imanı var. Zaten şüpheli olsa iman değil. Şüphesiz imanı parlak mı, pastı mı? Ayna var, aynası parlak mı, past mı? Buna rucu eder. Yoksa imanı var mı yok mu ya etmez. Çünkü imanı var. İkisi de aynı aynalığı var. Ham aynı. Santim aynı. Hacmi aynı. Ağırlığı aynı. Ama velemme avcede taifetün cilaen ve safaen fiyakini Bazı alimler veya yani işte müftüler. Bakmışlar ki imanların şüphesiz oluşunda bir parlaklık ve paklık, turluk bulmuşlar. Bunu hissedince garibu bir ziyadeti. Böyle olan iman fazla olur, zaid olur demişler. Buna hükmetmişler. Neye göre? Bir nisbet ilaha yakıninle şef idealken cila ve safa. O parlaklığa ve paklığa sahip olmayan başka bir şüphesiz imana bakmışlar. Adamın imanı şüphesiz tamam. Fakat e, salih amelleri yok veya az. Onun için çok parlak ve pak bir e, aynaya sahip değil, kalbe sahip değil. İşte o, o öbür pak olanın imanını, yani ne gibi aynalı seviyesini. Bunun aynalığı fazla demişler. Bunun aynalığı fazla derken kramacı fazla değil. Eni boyu da fazla değil. Ham maddesi de farklı değil. Ama parlaklığından dolayı fazlalığı var demişler. Ama bu üstünlük manasadır. Fazlalık manasada değil. Fazlalık bir yerinde bir artış olacak, öbüründe eksiklik olacak demektir. Üstünlük başkadır. İki şey aynı olabilir, birbirinden üstün olabilir. Onun için ve kendimum sanki onlar lem yarabul yakînellezî lâ cilâe fî yakînen Cilasız, e, parlak olmayan bir itikadı ne, ne zannetmiyorlar? Ya buna şüphesiz bir itikat denemez diye düşünmüşler tekrar güvenli yakın şöyle inanmışlar yakınn şüphesiz inanç olması için her yakınülez ile fakat düne düğüne gayri demişler ki yakın hangisidir sadece ve sadece parlaklığı ve farklı olan bir imana Biz yakın şüphesiz deriz düğüne gayri diğerlerine demeyiz yani imanı var adamın namaz abdesti yok İbadetleri yok, emirleri tutmaz, yasaklardan kaçmaz. Bunun kalp aynası çok parlak değil. Çünkü günahlar onu ne yapıyor? Efendim sürekli kara, karartıyor, bulandırıyor, bulaştırıyor ya. Ona yakın dememişler. Fakali ulizeke, lizeke. Fakali demişler Lizake Bu e, kalbi paslı olan ve salih amelleri olmayıp bozuk işler yapanın imanı na eksik demişler. Yani bu eksikliği, parlaklığının eksikliği yani. Yoksa imanı ondan eksik demek değil. Çünkü inanılan şeyler aynıdır, iman bölünmeyi kabul etmez. Şimdi bu eş'ari'nin görüşünü anlattı. وَاَمَّلَّزِينَ فِي مْحِدَّتُ النَّزَارِ Yani keskin bakışlı olanlar yani meseleyi daha tahkik edenler. Yani maturidi söylüyor, Mahmur Azam Efendimiz'in mezhebinde. Falen ziyade ve nuksane ila Onlar bakıyorlar ki bu artma eksilme var ama bu artma eksilme kendisinde değil. Yani iman aynı iman. Ya nerede var? Vasfında, sıfatında var artma eksilme. Sıfatı ne demek? Aynı ampul. İşte kaçlık diyorsun mesela? Işte? 800'lük. Yani ampulün cema aynı, santimi aynı, gramajı aynı, aynı ampul. Fakat bir çok parlak ışık veriyor. Aynı hacimde, aynı kapasitede öbürü bulanık veriyor. Burada bir artma eksilme var. Var ama ışığında var. Kendinde yok. Kendisi aynı ampul. Yani o ondan küçük değil, öbürü ondan büyük değil. Bu sıfatında var bu artma eksilme. Kendinde yok. Onun için lemne kulü, onlar hükmetmemişler. Bir ziyadetil yakini ve nüksani bir Mecburen, yani zaruri olarak, bu, bu şubesiz inanç artar, eksilir dememişler. Veya bu ampul bundan büyüktür dememişler. Veya bu ayna şu aynadan küçüktür dememişler. Neden? E, aynıysa nasıl büyük küçük diyecek? Ve meselü ü bunun durumu niye benzer? İmanın imanı ziyade olanla, imanı noksan olan kişilere bir örnek vereceğiz. Kemezelil mirateynil müsaviye teyni fıssıgari vel kiberi küçüklükte ve büyüklükte eşit olan iki ayna. Ama el mütefaviteynı bir hasab-ı ve nuraniyeti. Parlaklık ve nur bakımından ışık vermek bakımından farklı olan iki ayna. İki ayna. Biri diyorum sana. Paslı, biri parlak, cilalı. Şeyde aynı oluyor mesela bazı yere bronz veyahutta işte ne diyorsun ona pirinç yani madenler var ya. O da bakıyorsun paslanıyor. Bakır. Öbürü de bakır. E, şey de aynı. Gramı kilosu. Yani o paslı. O da cilalanmış. E şimdi bu bundan büyük de denemez. Küçük de denemez. Fazlası var. Eksiği var. Denemez yani. Ama sıfatında konuşulur. Ne denir? Bu cilalanmış. Bu cilas. Yani bunlar aslını aynıdır. Ona dokunmuyor. Sıfatını ve niteliğini konuşuyor. Ferah maşaksun. Şimdi bir şahıs bu iki aynayı görse. Adı ki bakırı görse. Ve ve cilası fazla olan, parlak olan için dese ki inna bu diğerinden daha fazla, daha büyük. Elleti leise fiyad O cilalı, parlak olmayan efendim. Bunu gösterip bu bundan daha fazla ve daha büyük dese. Daha büyük fazla değil, koyarlar o zaman şeye. şey diyoruz. Partiyay fazla çıkmaz, kraman çıkar. Ve kardeşler bir diğer adam da dese ki elmiratı hani ya bu bundan fazla büyük ve küçük değil, İkisi de eş değerdedir, krami kramaca aynıdır görüyoruz da. Leziyatetliyip devma Ali alı kura, bunların birinin diğerine fazlalığı yok ve leh öbüründe bundan eksikliği yok. O zaman ne olacak? ve cefavtu nemav fil cilai vel farklılık var ama parlaklığı ve göstermesinde var. Yani bu gösteriyor parlak olduğu için, bu pasta olduğu için göstermiyor. elle ellezeyni. Bu ikisi ki parlaklık ve gösterme hümaunlar mı sıfat-ı Aynanın kendine ait bir şey değildir. Fazlalığın eksikliğini belirtmez. Aynanın sıfatlarından parlak ayna, paslı ayna. Bu bir sıfatıdır. 65 küre 65 küre iki adam da altmış beş güne. Bir altmış beş, bir altmış beş. Bunu diyemezsin ki bu bundan fazla, bu bundan büyük, bu bundan uzun, bu bundan kısa. Ya ne diyebilirsin? Ama adamın bir tanesinin yüzü parıl parıl parlıyor, bir tanesinin yüzü soluk. esen adamın yüzü parlak diye, et kanlı diye, canlı diye, öbürü de diyelim ki hastalıklı, sapsarı suratı var. Veya yüzünde kan yok. sen şimdi diyebilir misin ki, bu adam bundan daha şişman? E diyemezsin, koyarsın tartı ekside eşit gelir. Ama yüzü parlak diye, kanlı diye şunu diyebilirsin. Bu adam daha kanlı, canlı ya. Bu adam daha sahatli, daha afiyetli falan. Bunu desen herkes kabul eder. Ama sen dersen ki bunun kilosu fazla, yüzündeki kanlılık, canlılık adamın kilosunu artırmaz. Aynı kilodaki adam, bir kız pembe beyaz olur, kız, kırmızı olur, bir tanesi sarı olur. Şimdi fena zaruşacaksınız yani ikinci şahsın düşüncesi sahibin isabetlidir çünkü o ne dedi? Bunda artık artık eksilme yok. Ya ne var? Parlaklığı var öbürünün yok. Bu görüş doğru isabet e, ve ne hafizün? Nüfuz etmiştir ya hakikati şey bir şeyin gerçeğine bakıyor. Yani yüzündeki ya da aynanın üstündeki pasa kira bakmıyor. Şeyine bakıyor yani. Eni boyu kramazı eşit. Hakikati odur. Ve nazarul evvel yani eşarilerin bakışı yani demek şu şafirlerince maksurun hala zahir o da dış görüntüde kalmış. Sırf ona takılmış. De mücaviz mine sıfatiyle zati, Sıfattan zata geçememiş. Yani ne demek? Aynanın özelliğine takılmış. Parlak mıdır, pastı mıdır'a takılıp kalmış. Kendisinin e, efendim ya bunun kendi kaç gram gelir? beni boyu nedir? Bir ölçelim şu ikisini bir anlayalım. Bunu düşünememiş. Burada ad mele Kerime'yle bununla teyit ediyor. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ Allah içinizdeki iman edenlere yüksek dereceler verecek. وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَدَ رَجَاةٍ Adetten iktibas yapmış yani. E, i̇lim sahipleri ne, neyse derecelerce üstünlük verecek. Yani ilim sahiplerinin her biri de e, aynı derecede ve mertebede değildir. İlim sahipleri de ge, genel manada mümin, avam müminlerle bir değildir. Yani kaç yere delil olur burası şimdi. Yani iman edenlerin mertebeleri hepsi aynı mertebede değil. Allah onlara da mertebe veriyor ama ilim sahiplerine onlardan üstün dereceler veriyor. mi? herkesin imanı efendim, eşittir fakat bir değil. Nur bakımından aynı şeylere inanıyorlar ama mertebe ve dereceleri bir olmaz. Bu bir de işte yani maturili bir şey anlar, eşari bir şey anlar. İmam-ı Azam bir şey der, i̇mam Şafii bir şey der. Ama ikisinin de dediği aynı mertebede doğru olmaz. Birinin derecesi sıhhatte daha yüksek olur demek istiyor. Tabii ki Maturi burada. ve Hanife radıyallahu anh, görüşünü daha isabetli buluyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve bir Hazreti hakiküllezi bufbi ka'nizel fakirul Açıklamaya bu fakirin muvaffak kılındığı bu tahkik ve izahat sayesinde. İnde fe'a'tirazatul muhalifine. Muhaliflerin itirazları defoldu gitti. Ne aleyh ala kullu bi adam ziyade ilimani mi İman artmaz eksilmez hükmünü verenlere itiraz edenlerin bütün itirazları ortadan kalktı. Çünkü biz iman artmaz eksilmez konusunda ne dedik? Nur bakımından artış eksilme olur dedik. Böyle olunca ne oldu? Öbürleri, evetim, itiraz edenler itirazları kalktı. İman artmaz, eksilmez diyenler kimiz? Biziz. Hanefiler, Maturidiler. E bize muhalefet edenler ne diyorlar? Nasıl artmaz, eksilmez ya? Ebubekir Sıddık'ın imanıyla içkici, kumarcı imanı bir mi falan falan konuşuyorlardı. E biz de dedik ki, ya kardeşim biz de bir demiyoruz ama ne bakımdan? Nur bakımından, cila bakımından. Ama sen dersen ki, bunların imanı bir değil. E, ya o da aynı o zaman bu içki içen, kumara ünüyen adam Ebubek inandıklarına inanmıyor mu? İnanmıyor diyorsan e zaten kafir oldu. O zaman artma eksime hiç kalmadı zaten. Şeyden düştü, devreden çıktı. E, o, Müslüman olması için nelere inanması lazım? Resulullah nelere inanıyorsa her Müslüman inanması lazım. Ebubek Sıddık nelere inanıyorsa onun için zaruriyatı diniyeden de benim için olmaz, olmaz olur mu? O zaman aynı şeylere inanıyorsa Bunlara nasıl deriz ki bu bundan fazla bu bundan eksik bir bakımından inanılan şeyler artmaz eksilmez Ve adamın da ona şüphesiz inanmasa da Artmaz eksilmez Çünkü şüphe ediyorum birinde diyorsa Zaten yine kafir dairesine çıkıyor Anladın mı? İtiraz kalmadı diyor Ve lem yelcem imani ahmetil müminin mümasilen ve müşaviyen li imanilen Biya alehmusselamu min cemmü'il Şimdi sıradan Müslümanların imanları ve inançları Peygamberlerin imanına her bakımdan denk midir? Her bakımdan denk değil. Bak. Şimdi. Onların inandıklarına hepsinin inanması gerekiyor mu? Gerekiyor. Onların inandığı her şeye bunlar da inanmış mı? İnanmış. O zaman artma eksilme var mı? Yok. Aynı şeylere inanmışlar. Aynı şekilde şüpheye inanmışlar. Tamam. E peki nasıl oluyor? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar imanım var mı ya şimdi? Ama şey işte ben sana diyorum ki nur bakımından fark eder. O zaman ne olması lazım gelmedi? Her bakımdan denk olması lazım gelmedi. Şimdi her bakımdan denk midir benim imanım Öb-i Sıddık'ın imanına, Resulullah'ın imanına Sallallahu aleyhi ve, ve aleyhi ve sellem Her bakımdan denk değil. İnanılan maddeler bakımından aynı şeylere inanıyorum. Burada denk. Şüphesiz inanıyorlar. Ben de şüphesiz inanıyorum. Neye şüphe edeceğim? Burada da denk. Ama onların imanında çok nur var. Salih amelleri fazla olduğu için. Benim de günahlarım fazla olduğu için Benim imanım onlara göre nuru az. Anladın mı? Her bakımdan bu masel et lazım gelmedi. Feyneyman elen bi alimü selamü peygamberler selam üzerlerine olsun. Onların imanı lahu cilavun, taamun ve nuraniyetun. Onlarda tam bir parlaklık var. Onların kalp aynaları cilalı, tam bir nur var ve lahu temaratun ve tehajjud Onların imanlarının semereleri var, neticeleri var. Zaidatun bir adafin mudafetin kat kat fazla iman ammetil mu'minin bütün inananların genel manada inanan sıradan müslümanların imanından kat kat fazla semereleri var bak. Kat kat fazla inandıkları konu var demiyor. Kat kat fazla mahsulleri var, ürünleri var. Tamam mı? Ellezi o iman ki fihi onda var <gülüyor> zulumatun ve kuduratun. Müminlerin imanlarında ne var? Günahları olduğu nispetle karanlıklar var, bulanıklıklar var. Hala tefavuti de racatim. Derecelerinin farklılığına göre. Yani herkesin günahı bir değil. Kebail günahı olan var. Bir tane kebail günahı olan var. Yedisi birden olan var. Yetmişi birden olan var. Ama illaki masum olmayan, günahlardan korunmuş korunmuşluk sıfatına sahip olmayan sıradan Müslümanlar için sıradan Müslüman ki ve veliler de burada masum değil tabii ki. 13'ün bir velinin imanı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı kadar Parlak olmaz Hatta bir velinin imanı da Sıttık radıyallahu anh ve hatta Hazreti Vahşi bile edna sahabedir Onun imanı kadar bile parlak olmaz Anladın mı? Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görme kasebiyle öyle bir makam kazanmıştık Ki mertebe hiçbir sahabeden olmayan Sahabeden olmayan kimse oraya gidemiyor Onun için Dereceler farklı yani Sıradan Müslüman var Beş vakit namaz abdest sıradan Bir de var hep der günahkar Müslüman Namaz abdest yok hiç kumar var e Bununla bunun imanı bir değil Çünkü namaz abdestli olan Müslüman daha parlak Ama bir de veli var Dünyaya karşı soğuk davranıyor Çok nafile ibadet yapıyor şüphelerden de kaçıyor O velinin imanıyla da Bu normal namaz abdesti Müslümanınki bir olmaz Ne bakımdan? E o velinin imanı çok daha parlak olur Onunla neticeleri fazla olur Ne demek? E bu adam 5 vakit kılıyor, sünneti bile kılmıyor Efendim, kendi aralarında da var. Öbürü sünneti kılıyor, üzerine beşe beş katıyor hesabı, işler kuşlukla kılıyor. E, semere fazla çıkıyor bak. Çalkaladıkça, yaytan, ona göre yağ çıkacak. Şimdi ham maddesi neyse ona göre yağ çıkacak. Sütürün bozukluğuna göre, düzgünlüğüne göre, kalitesine göre, yağlısına göre, ineğin nerede otladığına göre, yayla ineği midir, sokak ineği midir, falan filan. E, ona göre ne çıkıyor? Femerat ve netahit çıkıyor. Eşi bu da imanlı. Tamam aynı şeylere inandık. İmanımız, fazla eksiğimiz yok ama adam namaz imanı namaz kıldıramıyor, oruç tutturamıyor. Öbürüne namaz kılıyor falan. Fakat nafile namaz kıldıramıyor, oruç tutturamıyor. Sünnetleri bile kıldıramıyor. Öbürü, işte bak bunun şeyi, biraz semere çıktı bunda. Beş vakit kılıyor. Fakat semere az. Öbürü sünnetleri de kılıyor. Öbürü, Namazların sünnetinden hariç, işrak, kuşluk, teheccüd, evvabin, kabir namazı gibi, abdest şükrü falan, hacet namazı, tesbih namazı. O, bununki daha fazla semere verdi. Sonra, öbürü ne oldu? Öbürü e, işrak, kuşluk, teheccüd kılıyor ama haramlardan sakınmakta kalmıyor, şüphelilerden de sakınıyor. Ve devamlı Allah'ı zikrediyor. O sadece diyelim 5'e 5 beş katıyor, 15 katıyor. Ama devamlı zikretmiyor. Ara sıra gaflete düşüyor. Konuşuyor ha, ha hi, hi. bir şeyler fuzul işler mahala yani. Ama buradaki velinin mertebesinde tamam hiç gaflet yok. Devamlı zikir. Ha bunun semeresi fazla çıktı bak. O da demek ki öbür sıradan Müslümanlar bir değil. E bu sefer bu ne oluyor? Velidir. Yüksek derecesi var ama sahabeden değil. Geliyor sahabeye. Vesel Karani olsa, Ömer ibn Abdülaziz olsa sahabe olmadıkları için Tabinin en gayrısı Hasan-ı Basri de olsa Rıdvanullahi Mecmuin gelmiyor. Hz. Vahşi ki sahabenin aşağı mertebesidir. Hz. Vahşi'nin tırnağı etmiyor. Cık. Neden Resulullah'ın sohbette bulunmanın kazandırdığı semere ve neticelerden dolayı. İmanları daha aşikar olmuş. Yakini derecesi yüksek olmuş yani. Cilada parlaklık olmuş. Ama geliyorsun sahabenin en üst seviyesine bu Sıddık'a geliyorsun. Ebu Bebek da pe peygamberlerin en etnası diyelim. Yani, yani en etnasını bilmiyorum şimdi hangisi en etnası ama misal verelim. Ülü lazım olmayan peygamberlerden bilirim. Veyahut Kur'an'da adı da geçmeyen bir peygamber verelim. Danyal Aleyhisselam verelim. Circis Nebi'yi verelim. İşmevil Aleyhisselam'ı verelim. Yuşa Aleyhisselam'ı diyelim. Yani Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen diyelim biz. Hani etna olarak onlar Hz Hazreti de sahabede olduğu gibi biliyoruz da. Burada mesela bilim bile değil mi? Şimdi bir şey konuşamıyorum. Ama Hazreti Sıddık da olsa Allah. Mertebesi en düşük olan enbiya içerisindeki bir nebinin mertebesine ulaşamıyor. Çünkü ona cibril geliyor. Her peygambere mutlaka cibril vahiy getirmişler. Hazreti Sıdık'a cibril gelmemiş. Anladın mı? Onun için mertebeleri, dereceleri farklı olur. Bu itibarla biz ne demeyiz? Efendim, e, nuru fazla olan, cilası tam olan, neticesi meyvesi, ürünü fazla olan Peygamberlerin imanı efendim imanlarında yani imanların nurunda karanlıklar ve bulanıklıklar olan sıradan Müslümanların imanı gibidir. E, diyemeyiz. Efendim. Çünkü onların imanı tam zilalıdır. Ve <gülüyor> kezayen gerekiren yekûnel muradu bi ziyadeti imanı Ebi Bekri radıyallahu teâlânü fil vezni. Şimdi Ebu Bekir'in imanı tartıda ağır gelir. Hadisi var ya Ala azil ümmet. bu ümmetin imanına ağır basar. Burada da olması gerekir. Maksadın nedir olması? Ziyade tevû. Bi'itibari ve nuraniyeti. Ebu imanı parlaklık ve nur bakımından fazladır. Yani bircai ziyadeti ila sıfetil kamileti. O fazlalığı nereye göndereceksin? İmanın kendine göndermeyeceksin. Sıfatına kamil niteliğine göndereceksin. Anladın mı? Yani niye? Hadiste Levuzine iman, Ebu Bekri ma iman ümmetiyle rucuha, da olabilir. Ebu Bekri'nin imanı, ümmetimin imanıyla teraziye tartıya konsa bir kefede bütün ümmetimin imanı ama orada Hazreti Ömer'in de var. Orada Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Yani bütün sahabe var, evliya var. 1400 sene işte daha da kıyamete kadar gelecek. Bütün Müslümanların imanı buraya koysan sırf Ebu imanı ağır gelir. E şimdi burada sen imanın aslına rücu ettiremesin bu ziyadeli. Niye? Yani Hz. Ömer, Hazreti Ebu in inandığı şeylerden neyine eksik inanıyor? Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman'ın inandığı şeylerden fazla olarak neye inanıyor yani? Hepsi aynı şeylere inanıyor. Ona bakarsan ben de aynı şeylere inanıyorum. İnandığım şeyler bakımdan hiç fark yok. Çünkü ayet hadis belli. Onlar da ona inanıyor. Onlar ayrı vahiy gelmediğine göre. Ben de aynı şeyleri okuyorum. Ben aynı şeylere inanıyorum. O zaman burada fazlalık var mı? E var tabii şimdi. Hazreti Ömer'in imanı bile Ebu Bekir Sıddık'ın imanı gibi olamıyor da. Bütün ümmetin, bütün sahabenin hepsini toplasan Ebu Sıddık'ın imanı gibi olamıyor. Beninki nasıl olacak canım? Ne alakası var? Ama o zaman bu fazlalık Ebu Bekir Sıddık'ta var. Bu ziyadelik neye raci? Niteliğe raci. Aslına değil. İnanılan şeyler aynı, eşittir, değişmez. Ama onun imanının nuru fazla. Nuru fazla. Burada bir fark var. Hakikaten de yani koca, efendim, Hazreti Ömer, e, Hazreti Bekir efendim de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ne diyor? Leyteli küntü sehve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke ben bütün amellerim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanlışlıkla yaptığı bir şey olsa yani. Hani unuttu da dört, üçüncü rekete kalktı. İkide oturmadı mesela falan. Misal diyelim beşer olarak unuttu. Keşke benim bütün amelim onun bir sehv olsa. Oradan Hazreti Ömer diyor ki keşke benim bütün amellerim, ki Hazreti Ömer yani benden sonra peygamber gelse Ömer gelirdi buyuruyor. Zevkane badi nebiyin lükane Ömer. Hazreti Ömer koca Hazreti Ömer kalkıyor diyor ki keşke bütün amellerim bu Bekri mağaradaki bir gecesine denk olsa hepsini veririm diyor. Efendimizle olan gecesine. Anladınız mı? Fazlalık var ya Bekri Sıddık'ta. Bunu kimse inkar edemez. Ama bu ziyadelik onun niteliğine raci eder. Kendine değil çünkü iman atmaz eksilmez. Niteliği yani nur bakımından güç bakımından kuvvet bakımından artar eksilir. E kuvvet bakımından tabii. Ben şimdi şüphesiz inanıyorum ki ahiret var cennet var. Ama şimdi ikimiz bir cihada giriyoruz. Yeni memleket savunmasına veya asker veya poliste de olur bu şimdi. Bir tanesi gözünü kırpmadan giriyor bir tanesi geride duruyor. E neden? Abi? Korkuyor. E şimdi bunların ikisi de şehitliğe inanıyor. Bunların ikisi de ahirete cennete inanıyor. Yani ikisi de Müslümanım dedikten sonra bir tanesine sen madem ki biraz geri çekildin, ayağını geri çektin sen imansızsın, kafirsin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İman aynı iman. iman artmaz eksilmez. Ama kuvveti. Bunun kuvveti var. Ben cennete gideceğim diye gözünü kırpmadan gidiyor. Kafire karşı, düşmana karşı, teröriste karşı. Ya bunun gibi biraz zayıflık olabilir. Yani bazı insanın da korkaklık şeyi fazla olur veyahut ama şüphe yok. O da biliyor ki ahiret var, cennet var, şehitlik var canım. Anladın mı? İtikadın, inancın kuvveti az olur, fazla olur. O başka. Ama bunun inancı yok diyemezsin. E la <gülüyor> terhanel enbiya aleyhmusselam ve ahammeten naz. Sen görmüyorsun mu? Bütün peygamberlerle sıradan bütün Müslümanlar mütesabuhu ne? Eşittirler fi nefsil insaniyeti. İnsan olmakta. Resulullah sellem ne kadar beşer insansa ben de o kadar insanım. Yani insanlıkta, el, ayak, göz kulak, ciğer, böbrek, aynı. Efendim, yani ne diyorsunuz? Ee, şeye baksalar, uzuvlarımızı, organlarımızı et kalksalar, onda fazla bir, iki ciğerden fazla bir ciğer var, onda iki kalp var demezler. Anladın mı? Maacahallahu liracıyım. Allah kimseyi göğsünde iki kalp vermemiş. Ama şimdi, onun kalbi kuvvetli oluyor. Öbürünün kalbi noksan oluyor. Anladın mı? Onun kalbi tekliyor. Bunun kalbi 500 basamağa vırt çıktı. Ben ne oldu? 50 basamakta teklemeye başladım. Ama kalp aynı kalp. Onun kalbi şu kadar kıram. Benim kalbim de şu kadar kıram. Onun kalbi tek. Benim kalbim tek. Kuvveti bir mi şimdi? İnsanlıkta bir eşittirler. Hepsi <gülüyor> İşin gerçeğinde birdirler ve zati zat itibariyle yani işte demin saydığım noktada bunu zat insanın zatı varlığı özü özeti kalbi bir tane ciğeri iki tane böbreği iki tane falan akciğer karaciğer işte böbrek falan bu bir tane bu iki tane şu şu kadar damar var mı? şu kadar damar var hepsi şey eşittir. Fakat tafadulü fima beyne peki aralarında üstünlük olur mu olur inname bir itibarı sıfatil kamileti kamil sıfatlar itibariyle olur. Ne demek? Mükemmeliyet, Onda onun kalbinde mükemmeliyet olur, onun ciğeri çok iyi süzer, böbreği çok iyi süzer, ciğeri çok iyi çalışır, anladın mı? Öbüründe noksan olur, su toplamış olur, böbreğinde işte kretinin bilmem ne yüksek olur, süzemez, idrarı şeye, kana karıştırıp şeyler, üre olur. Yani tabii gücü düşük olursa verimi düşük oluyor, semeresi az oluyor, anladın mı? Öbürü motor gibi çalışan semeresi fazla oluyor. Da bakıyorsun tahliller zenet saati gibi. kreatinin normal, her şey normal, her şey normal. Bir şey yok. Öbüründe aynı böbrek var yani şey olarak santimiz gramı. Ama o böbrekte kemal yok. Kuvvet yok, güç yok. Ne yaptı? E tahliller bozuk çıkıyor yani. Semeresi bozuk. Onun için وَالَّذِي لَيْسَلَهُ سُبَتُنْ كَامِلَتُونَ Tabii, kamil bir sıfatı olmayan, kennu sanki haricen minnev insan, sanki insan türünden dış, dıştaymış gibi olur. Ve mahrumu insan faziletlerinden mahrummuş gibi olur. Yani ne demek? Yani bir adam şey, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, eli tutmuyor, ayağı tutmuyor. Böbreği süzmüyor, ciğeri efendim şey e, çalışmıyor. E koyuyorsun buraya. Hafıza yok, zekire yok, Alzheimer olmuş. Yani Şimdi bu da insan Bu da insan. Ama şimdi bu insanın şeyden farkı kalmadı yani. Ne diyeyim sana? Heykelden. Çünkü neden hiçbir işlevi kalmadı. Yani Ama insanlıkta farkı yok. O da insan, o da insan. Her şeyde var. Fakat işte kuvveti kalmamış, kemali kalmamış, mükemmeliyeti kalmamış, her taraf bozulmuş, fesada uğramış. Ama insan değil diyemezsin. Ama sanki ya bu insana bakarak bundaki faziletlere, meziyetlere... Anlayışlara, kabiliyetlere, semerelere bakarak bir de buna baktığın zaman Allah Allah bu nasıl insan? Sanki insan evinden hariç ve insan faziletlerinden mahrummuş gibi. Mahru, aslında insanlıkta aynı. Ama bu da aynı şimdi. Bu da iman, bu da iman, bu da Müslüman, bu da Müslüman. Ama bu Müslüman uu, namaz, abdest, işlak, kuşluk, sılayrayım, akrabağı ziyaret, fakir yedirmek bilmem ne. Adam fabrika gibi çalışıyor hayırlarda. Hüsari o bu adama bakıyorsun, Bu da Müslüman diyor. Ya elinden dilinden bir kimseye fayda yok ya. Adam kendine hayır yok zaten ama hapçesi de yok falan. Ya bu şimdi, sanki bu bu Müslümanların evinden hariç yani. Sanki yani çünkü neden ya bu nasıl Müslüman yav diyorsun yani bazı kere. Ama Müslüman değil diyemezsin yani. Sanki işte orada artma eksilmeyi böyle anlamak lazım. Ve mevcut nazar tamam bu farklılıklar bu kadar belirgin bu kadar aşikar farklılıklar olmakla birlikte lembet ziyade ve nüksanı fazlalık eksiklik arzu olmadı ilah nefsil insaniyet yani insanlık mefhumunun kendisine kendisinde artış eksilme olmuyor çünkü velaya yukale şu denemez ki inel insaniyet fil insan insan fertlerindeki insanlık kabile ziyadeti ve nuksani. İnsan fertlerindeki insanlık mefhumu artmayı, eksilmeyi kabul eder. Kimisi az insan olur, kimisi tam insan kimisi yarım insan olur, kimisi çeyrek insan, kimisi buçuk insan. Böyle bir şey diyemezsin. Herkes insandır. Allah Teala'nın yarattığı, bir ana babadan kalk ettiği herkes insandır. İnsanlık mefhumunun kendisinde artış eksiklik olmaz. Artma, eksilme olmaz. Ama ne dersin? Efendim, kabiliyetleri ve kuvvetleri ve kemal sıfatları kiminin fazla, kiminin orta, kiminin eksi, kiminin daha eksi, kiminin yok gibi falan. Farklılık var dersin. Wallahu subhani'l-mülhü'l-savab evet. Doğruyu ilham eden, doğru inancı itikadı bildiren, inandıran ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için Hanefi Şafii arasındaki fark lafızda göstermeliktir matür-i eşari arasındaki i dediğim dersin başında yani o artar eksilir diyorsa, nuru artar eksilir diyor. Bu artmaz eksilmez diyorsa, bu da inanılan konular artmaz eksilmez. Herkes aynı şeylere inanması lazım ki Müslüman olsun. E ne oldu o zaman? Burada farklı konulardan bahsedildiği için esasen aynı konuda ihtilaf çıkmış değildir. Bunu böyle anlarsak mevzuyu doğru anlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de bu rolü innel müminunellezîne âmenû billâhi ve rasûlih ve âtûl yâtûlâhi âyet sadece imanın mesela işte müminler o kimselerdir ki Allah Resulü'ne iman ederler, Kur'an'a iman ederler. Ayetler okunduğu zaman imanları artar. Şimdi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında anlaşılabilir idi. Neden? Çünkü ayetler bitmemişti, vahiy kesilmemişti. 23 sene devam etti. E şimdi bu kadar 3000 ayet gelmişti diyelim. O zaman da 3000 ayet ilanmış. Geldi şimdi 10 ayetten yeni bir sure geldi 30 ayet. E şimdi bu 10 ne oldu 3030. İnandığında inandığı şeylerde artış oldu. İnanması gereken şeylerde artış oldu. Bu sahabe döneminde vahiy gelirken bunu anlarız. Ama şimdi din tamamlandıktan sonra ne artacak ne eksilecek? E peki bu ayetler şimdi hakkında bizim hakkımızda da konuşmuyor mu? Konuşuyor. O zaman ne mana vereceksin? E sahabenin dışında vahiy bittikten sonraki bizim hakkımızdaki de mana vereceğiz. Çünkü ayetler okunduğu zaman imanları artar. Ne demek artar? Nuru artar. Mesela bir aşırı şerif okunuyor. İnsanlar hemen Allah Allah falan bir Allah'a yönelişleri, zikirleri, Allah'a hatırlamaları. Kur'an okunca bir hafız güzel e, talim, tecrübe tertil üzere okuduğu zaman insanlar... Acayip oluyor ya. Gözleri yaşarıyor falan filan. E imanları arttı. Nesi arttı? Nuru arttı. Öbürü adam Müslüman ama Kur'an dinledi hayatında. Bunun nuru eksik olur. Anladın mı? İman artmaz eksilmez. Nurunun kuvveti artar eksiler. Bunu da doğru anlamak lazımdır. Ve eczata kaldık. Diğer mektubat dersine inşallah buluşmak üzere. Efendim Yunus Başak Hoca Efendi kardeşimiz İsmaila'da hizmetler görüyor. Hüley Hoca oldu. Maşallah genç. Allah nazardan muhafaza etsin. Yöneticilikler yapıyor, hizmetler yapıyor. Bu e, bizim de yanımızda, benim kütüphanemle de ilgilendi bir ara yani. Eskiden de tanıyorum. Allah e, kendisine razı olsun. Allah nazardan muhafaza etsin, ilmini ziyade etsin. Onun babası İzmit'te. E ben Mehmet Ali Paşa Camiş'te yıllarca gittim sohbete her 15'te bir. Orada hemen karşıda bir dükkanda efendim... E, ...ticaretle meşgul idi, Hüseyin Başak abimiz ben de tanıyordum kendisini, orada cemaate devam eder, sohbetlere devam eder. Yani ehl-i sünnet ve cemaat itikadığı üzere, e, çocuğunu Efendi Hazretleri'nin medresesine vermiş, e, böyle bir evlat yetiştirmiş. Hoca Efendi bu kadar hizmetler ediyor, e, tabii ki ona da çok hayırlar, ecirler gidecektir. Ee, o vefat etti Hüseyin Başak abimiz Bence de çok da yaşlı değildi Yani benim hatırladığım kadarıyla Aramızda da çok da yaş olduğunu da Düşünmüyorum ama Tabi ki ölüm ahiret e, Her gün devam etmektedir Ahireti devamlı düşünmek lazım Ölüm başımızı peşimizi bırakmıyor ee, Biz de yolcuyuz işte Allah gafletten muhafaza etsin Her an tedarikli hazırlıklı olmayı nasip etsin Hüseyin Başak Kardeşimiz de İmanlığı, el sünnet üzere, Efendi Hazretlerimizi seven, Allah dostlarını sever, alimleri sever, sohbetlere gelir gider, çocuğunu medreseye verip bu zamanda hoca yetiştiren kaç kişi var? Bu çok büyük bir fazilettir. Efendi Hazretleri çok itibar ederdi bu işe. Onun için Allah Teala da ona yüksek dereceler ihsan eder diye efendim, itikad ediyorum, hüsnü zannediyorum. Ruh bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammeden abdühü ve resulühü. <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fi kulli hacim ve nefesin Adede ma vesihahu Allah. Allah Allah Celle Celaluhu Ya Rab Bu şehadetlerimizi, tevhidlerimizi, zikirlerimizi Faz-ı kabul edin. Göklerden yerlerden ağır olduğu bildirilen bu şehadetlerin ve tevhidlerin ecumeti Faz-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ruhu şerifine vasıl eyledikten sonra Hüseyin Başak kardeşimiz merhumun ruhuna hediye edildik, vasıl eyle. Kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Günahları mutlaka vardır. Tabii ki kefarette olmuş olabilir, ölmeden temizlemiş olabilir ama kul olmak kasebiyle. Günahlarını, seyyatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Kabir istirahatini yevmen fevmen müjdat değil. çocuğunu medreseye vermenin, hoca yetiştirmenin. Çünkü hizamat el insan katı amelü illa salat. İnsan ölür, ameli kesilir. Üç şeyden ameli devam eder. Evveledin salihun öyle. Salih bir evlat yetiştirir. Şalvarlı, cübbeli, sakallı. Yani nerede bulunacak? Alim. <gülüyor> Tefsir, hadis, fıkıhı okumuş. Salih çocuk. Ona dua ederse ona ameli kesilmez. Bu hadislerimin sırrına mazhar eyle, Çocuklarından, zürriyetine, kıyamete kadar gelecek nesillerinden. Yetişenlerin ecrine ortak eyle. Ve yuvasını, el sünnet ve cemaat yuvası olarak mahşer sabahına kadar Daim eyle, bizleri de bu dua-el-hak Kendisine yüksek dereceler, mertebeler ihsan eyleyip, azabından, gazabından azat eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem, muhammed ve alâle aleyhi ve sellem, teslimen, kâzîram, el-hamdülillâh, rabbil-alem, ilâ şeref-i nebî, sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem, meşâhîlâ. Ve lâruh Hüseyin Başak Efendi, khâssaten el-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahîm.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 الضالين آمين محمد روحيات بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدمه مولا ينصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك قائد الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحكامه مولا ينصلي ويسلم دائما ابدا Ala Hamdi bika ve ail